Yılanla Ee. Yılanın biri bir demirci dükkanına girmiş. Dükkandaki aletlerin her birinden sadaka istemiş. Herkesten alacağını aldıktan sonra Ee'ye gitmiş. Allah rızası için bir sadaka. Benden bir şey koparacağını sanıyorsan aklına şaşayım senin. Sen beni bilmiyorsun anlaşılan. Benim huyum vermek değil, almaktır. Yine bir gün demirci dükkanına bir gelincik girmiş bizim e'nin yanına gelip başlamış yalamaya. Ee karın doyurmaz ama gel de geleceği anlat. Gelincik e'ye yalamış da yalamış. Yaladıkça dili kanamış. Dili kanadıkça yalamış. Gelincik kanın e'den aktığını sandığı için sevincine diyecek yokmuş. Sonunda yalaya yalaya gelincik dili kalmamış.